Derdin, ya Rab, senden, bu musibeti bana yüklememeni istiyorum, dedi, bu duaların akabinde çocuk gözlerini açtı ve biz de yemek yeyinceye kadar oradan ayrılmadık, o da bizimle yedi.